Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> Bir 10 saniye daha bekleyelim. Üst üste şarkıları dayadılar diye küfrettin dinleyicilerimiz. Ondan sonra konuşmaya girelim mahcup olsunlar. Yesi Doktorella diyor çok güzel planladı yalnız. <gülüyor> hakikaten Çok sesi güzel. bir plandı. Tereyandan kok çeker gibi oldu vallahi billahi. İçimiz rahatladı, yağlarımız eridi. Günaydın kaçı bugün? Bugün 15'i. 15'i. 15 15 Aa vallahi senenin sonuna geliyoruz. Kapatıyoruz 2014'ü. Sevgi... Hakikaten kapatıyoruz bir taraftan da benim şahsi gösterme bir şey de kalmadı Ona şahsi da kapatıyoruz. Şov. Evet hakikaten. biletlerin may olduğunu en güzel yılbaşı hediyesi olduğunu hatırlatın. Dur sabah Artık sabah bir ya. Satın, bir satılsa da bir bir şey olsak bak mesela özel gösterimimizin bitmiş bitmiş bitmiş tabii maalesef uzaklıklar. kalamamış bitmiş yani, halbuki ben bugün vermeyi düşünüyordum Veremeyeceğiz. Ya. veremiyoruz veremiyoruz Merememişler. Ela falan senin şu biletlerin de bitse artık sevgili gençler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne birliği gitmeyeceksiniz bile, bile. Bir el birliğiyle bitirelim şu biletleri ya. İmece usulüyle. Ya. Ya? ya Allah Allah. Elinde gösteri davetiyesi var gitmemek olur mu ya? Hayır o, şey o zaman da bitecek esas... bu adamın derdi yani. Evet o zaman da biletler <gülüyor> bitti. Aman gelin 27'sinde bilet alanlara sesleniyorum. Hayır aralık bitecek ondan sonra ocak gelecek diye ben korkuyorum. Vallahi... her ay biz bu stresimi yaşayacağız. Can ben mi? <gülüyor> Yeni bir hafta başladı sevgili dinleyiciler. Hepinize heyecan dolu bir haftanın başında iyi şanslar diliyoruz. <gülüyor> 15 Aralık pek çok insan için ee... Ödeme günü olduğu gibi pek çok insan için de maaş günü. Maaşlar yatmış sevgili <gülüyor> Buradan o pek gün... çok devlet memuruna sesleniyoruz. Maaşlarınız yatmıştır sevgili dinliler. Günlü ile gidip ve istediğiniz kadar çekebilirsiniz. <gülüyor> i̇stediğiniz <gülüyor> kadar çekin, çektiğiniz kadar ödeyin. Bu bankamatikler yokken ne yapıyorlardı insanlar paralarını bankadan toplu alıp? Sen ilk bankamatik reklamını televizyonda hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Böyle adam arabayla gidiyor bir şey Öyle bir para ödemesi var o saatte ne yapacağız ne edeceğiz. <gülüyor> tamam, Böyle bir stres ya, o... yaşıyor sonra duruyor. Bankanın ismini veremiyoruz tabi sevgili dinleyiciler. Bankanın Gerçi duruyor. bankamatik deyince vermiş oluyorsun. Bankamatik ve niye canım hepsi bankamatik diye geçiyor. <gülüyor> Değil. Bankomat mı? Bir bankanın ki bankamatikte ilk o muydu acaba? En Yok, çok onu, onu sevdiler. Ondan önce başka bir şey vardı da sonra o şey gibi bir şey oldu. Kağıt de bir şey deniyor ya, hı hı. Jenerik ürün haline geldi. Ha. Ha, anladım işte. Orada git, o zaman ben çocukken şeyi, Allah'ım ne kadar güzel bir teknoloji. Küçükken kredi kartına da çok özenirdim. Benim kredi... çok küçükken vardı kredi kartım. Öyle değil be televizyonda filmlerde ödüyorlardı ya. Tamam işte, bende vardı. Bende ben ilk... de, ben de yoktu. Herkesin <gülüyor> <gülüyor> ayrı süresinde olup bakayım. Bende de yoktu. Nasıl vardı kredi kartı? Ek kart Nasıl? falan mıydı? E, senin baban da bankacıydı, niye yapmadı sana? O Hakikaten niye yapmadı şimdi ben kime soracağım ne yapacağım ya? Nasıl ya bankacı gidip size kart mı çıkarttı? Hı hı. Ama Ege'nin annesi özel bankadaydı Fahir. Senin baban? Devlet bankasında. Devlet bankasında. Şimdi bunlar gibi al karttan al. Ne bu da ya falan diyorlar tabii o zaman. Ben bir havasını atıyordum için. da her yerde şey yoktu. Cırt cırtlı makine. Vay anam vay, vay anam vay, vay anam. ATM neler neler ATM, yaşandı? ATM Fahir. Ha? ATM. ATM diyeceğiz ATM, Doğru. Ne o para çekme makinesi mi? A para, T çekme Mede e, makine. makine makine çok netmiş. Evet, eski Ce günleri andık. Hmm. Sen bir şey söylüyorsun. Gerard Depardieu ile ilgili bir mektup geldi hafta sonu elime. Gerard. Evet. Sevgili ee, Ger Rus vatandaşı olan Gerard'dan bahsediyorsun. Oldu mu Rus vatandaşı? Kesin oldu. Oldu değil mi? Kesin oldu gözüyle bakıyorum çünkü Putin'le öyle bir takıldıkları da önem var. Avcı hikayelerine başlamış. Hmm, Herhalde dünyanın Gerard Depardieu hikayesi. Avcı hikayelerin kendini avam mı vermiş bir noktadan sonra? Valla e, bir süre önce yaşadığı bir avcı hikayesini anlatmış. Şöyle Afrika'ya gitmiş zamanında. safariye çıkmış. Artık Hı -hı. tek mi çıkmış? E, Fıkra mı bu oktay? Ona göre dinleyeceğim. <gülüyor> üç vallahi, kişilermiş bunlar. Gerard de Ferdu. E, <gülüyor> Valla pek çok kişi. Keanu şey Reeves. Bir de o üç, adamın adı neydi? Harvey Kayter. Üçü. Ve ilk önce Gerard sıkmış. Ta, olmamış. O, o fıkranı. Yok o değil ya. Ee, Afrika'da bir be, be, gidiyordum ben demiş. safariye çıkmıştım demiş. Hı. Aracımız bozuldu demiş. Etrafımızı demiş. iki tane aslan geldi demiş. Cümleniz düşük değil mi Celal Depar diyor Cümlen. demiş. Rusçam kötü demiş. Pardon demiş karıştırdım. Etrafımızı iki tane aslan sardı demiş. Herkes böyle bir şey oldu. Bir paniğe kapıldı. Bir şey oldu falan. Dedim sakin olun dedim demiş. Dedim dedim demiş demiş. demiş. Ondan sonra bu iki aslanı öldürdüğünü... Hmm, Boarak e, çıplak elleriyle onu şey yapalım ve öldürdükten sonra da hayvanları yediğini iddia etmiş. Neden yok aslında? Alda yedim. İngilce Kürkü falan de yedim. Yani şey olmamış, anlatmamış Fransız, gibi düşünüyorsunuz Fransız, ama İngiliz basınına anlatmış. İngiliz Fransız basınında. Acaba korkusunlar falan diye mi ondan böyle bir şey olsun diye mi? <gülüyor> ya da hikayesiz kaldı. Fransa'da askerlik var mı? Fransa'da askerlik var mı? Yani, yani daha doğrusu da diye bir şey yok, değil mi? Ondan herhalde. Bilmiyorum ben hiç şafak sayan Fransız görmedim. Şafak sayısı yok. de, truva. <gülüyor> Neye <gülüyor> kadar sayıyorsun? Ne yapıyorsun? Şafak sayıyorum. Öyle sayılmaz. Plaka yok ki. Yani plaka olan ülkede... Yani daha doğrusu böyle plaka Rakamlı plaka yok. Rakamlı plaka olan ülkelerde askerlik var diye biliyorum. Zaten Alsazlı plaka... var mı? Hoppa falan mesela. Nereli var mı? Alsaz. Alsaz neresi ya? Alsaz. O petrollerden çıkmamış mıydı ya şey ben anlamadım. Aradığınız Bakın, kriterlere uygun her herhangi anlamadım. bir bilgiye ulaşılamaz. Bölge yok mu ya? Öyle lingit falan filan olan bir bölge hassas bölgesi, madenciler peki, falan böyle bir şeyler merakı Asas var. Bölge. Asas bölge. Asas Aa, döner tamam. çıkar. Assas bölgelerde onlarda da salyangoz vardır. Doğrudur, doğrudur. doğrudur. Ee, böyle bir Cerrah Depardoy'a böyle bir herkes bir mesafeliydi zaten biliyorsunuz. İyi o mesafeyi baya da sabitledi yani. İyi ki aramızdan ikisi avcı değil. Üçüncü adına söylüyorum burada. Niye canım? Şu mutfak sohbetlerinde Abi sülün orada sülün olmaz vardı vardı Sıktın ama biz mı? çok falan. şeyiz ya ondan yapamıyoruz işte <gülüyor> Hümanistiz yani yani genel olarak değil mi ben Hümanistiz dedim ama humanist misiniz çocuklar ne diyorsunuz humanistiz de doğru mu sülün yani, human değil ki daha doğrusu daha doğrusu canlı sever diye canlı sever biz insanız, canlıları tabii. canlı evet. seviyoruz genelde. yani, yani benim zaten kastettiğim avcılık zaten e, ihtiyaç avcılığı yani mı? hani değerlendirmesi da üçümüzden ikisi bir şeyi sevip bir dışarıda kalınca yaşanacak durum. Hele av konusunda. Ne kadar sıkıcı olur sohbeti. Tıpkı sizin geçen gün bodybilly sohbeti yapmanız gibi. sohbeti yapmadık. Spor ne zaman bodybilly sohbeti, body sohbeti yaptık, ya. yaptık biz ya? sohbeti yaptınız. Ben geldim hemen koşarak kaçtım. Ya, ne zaman yaptık ya? Hiç bodybilly sohbeti hatırlamıyorum. Artık bahsettiğimiz... ruhunuza işlediyse bodybilly sohbetini yaptığınızı bile fark etmiyor. Nasıl Ayrıca. uyduruyorsun ya? sohbeti değil bir sohbeti güzel dinleseydin crossfit deseydin belki hmm, bir nevi olabilirdi ne ama. Bir zaman konuştuk bak, Crossfit sohbeti ne zaman yaptık? Crossfit ay. sohbetlerimiz vardır ya bizim her perşembe öğleden sonra saat 4'te. Crossfit sohbetleri. Ben o zaman çok özür dilerim Fahir ama seni hiç dinlemiyormuşum. Düzenliyse hele hiçbir zaman hatırlamıyorum yani. Hay Allah ya ben de baya kendimi gaza getirmiştim. E, peki devam edelim madem öyle. Dünya turu. Ekonomik krizin etkisinden... Habire şey başlıyor şarkılar başlıyor biz konuşurken ya. Allah Allah bir şarkılar bitiyor bir şarkılar başlıyor. Ekonomik krizi vereyim mi? Ver, mi? ver Ver tabii ekonomik. ya ver. Ekonomik krizin etkisinden kurtulamayan Yunanistan Ege Denizi'ndeki adalarını yine satışa çıkardı. Zaten satılık Sa değil miydi onlar? Satlıkta da sat sat. Gitmedi. Bitmedi. Yetmedi Oktay. Ay Yılbaşı var ne yapacağız demiş ya. Bir de ayın 15'inde tam şeyleri var onların. Tabii kira ödeme günü var Yunanistan'ın. Onu nasıl ödeyeceğiz diye. Bunların arasında en de dikkat çekenleri ise kelepir diye tanımlanan e, küçük Midilli adası. Biliyorsunuz bir midillinin büyüğü var hı hı. ama küçüğü var, midillinin küçüğü makbuldür aslında. Tabii doğru yani Aa. o da çekip çevirmesi kolay değil. E, tabii yani bazı şeylerin de öyle yiyeceklerin de öyle büyüğü değil de küçüğü tazesi ya tazesi diyorum daha küçüğü makbuldür ya. Mesela? Bazı şeylerin küçüğü. Mesela küçüğü. her hayvanın e, küçüğü sevinlidir. Mesela <gülüyor> kelek mesela İnsan değil daha İnsan Mesela insan babasına bakarsın bu İyi dersin, dersin. Bebeğe çöz, bakarsın bebeğe bakarsın hanefendiği adamı bakıp çocuklarına bakarsın çocuk ne kadar sevimlidir Aa, onu canım. seversin mesela mesela timsah Bak, Aa, galiba Ay. timsah küçük sevimli ya o da o işte sevimli, minyatür evet, olarak sevimlilik yok da minyatür timsah daha göze hoş geliyor. Yok ondan değil ya. Koyabilirsin Haydi Timsahtan normalde tırsarsın ya. Yine tipi aynı ama kendini çok iri hissediyorsun ve Ay bebe, bebe timsah yüzünden belli olmuyor yavru değil mi? Yavru yavru Mesela diğer hayvanlar adam yüzdü mü? Yani, yani çünkü çocuk da vardır bazen. Ufacık adam ama yüzlü adam yüzdü çocuk. Gazeteyi böyle koltuğun almış gelen çocuk değil mi? Çünkü yakın çekim yapsan televizyonda... Evet başka bir şeyle kıyaslayamayacak olursan timsah anlayamazsın yavru mu, büyük mü, cüce mi? Cüce timsahta olabilir. Tabii, tabii ki. Yüzleri hep aynı onların. Onların ayakları kısa kısa olur. Ya zaten kısa. Nereye kadar kısa olacak? Hakikaten Şimdi kimsenin gücüne gitmesin de. Hiçbir timsahı da kırmayalım. Düş, olanın, Tövbe, düşmanın ne, bu başına. Bu belli değil. 2.2 milyon lira isteniyor haberiniz olsun Küçük Midilli Adası'na. Yalnız ada için uygun bir rakam gibi geldi bana ya. Çukuran barda iki daire fiyatı. Vallahi hakikaten ya onun yerine ada. Gerçi yapılı değildir. Yapılı değil Çok canım. Çok masraf ister şeyden adam. Şeyden gireceksin. Bitki örtüsü alacaksın ya öyle bir şey gibi değil. Bence bu. bitki Yerleri örtüsüne gerek yok şeyden al git bir tane. Farkı kaplatmak gibi değil bitki örtüsü. Yapı markete git şu yeşil halılar var. Var, Onlar da çok pahalı mı Fahir ya. Olsun onun uygun fiyatlı olanı. Alanın büyükse mı? pahalı. Uygun fiyatlı olanıdan. Var mı? Bir de Yunan adası maki bulman lazım onu. Gerçi ha. maki de ucuzdur tabii. Koca koca ağaç yerine. Ufak ufak al. Öyle Veya hiç. büyüklerden al. Üçe böl. Bir de KDV dahil mi Fahir? Bakayım faturayı, faturayı kime kesin? Fatura kesiliyor mu? Bakayım. Yok artık KDV diye geçiyor Oktay. Kimden şey yapıyorlar ya? Böyle gidiyorsun hani mesela bir vergi dairesinde bir şey veriyorsun ya. Hı -hı. Bir... ...daire meşgul aldığın zaman... ...bir şey yaptığın zaman... <gülüyor> ...mesela adayı aldığın zaman... ...kime veriyorsun o parayı? Yunanistan belediyelerine yok, mi? Yok sahibi, Yunan adı sahibidis.com diye bir yerden Siteden alıyorsun. Siteden alıyorsun ama esas parayı yatırdın... ...tapu kadastrodan şeyini çıkarıyorsun. İşte Yunanistan... Yunanistan. ...İzgilenin mahkemelerine mi gidiyorsun? Yok Tabii. ya Yunan sahipleri satmıyor hmm. mu? Yunanistan devlet mi bunu satıyor devlet bunu? Devlet satıyor canım. Kimin abi midildi sonuç olarak? Allah Allah sen de ege ha, hayret bir ne şey. Ne bileyim sen. her şey, zamanında satmıştır sahibi satıyordur şu Sen an. Sen Türkiye'nin mi zannediyordun hala Milli? Vallahi o son, son anlaşmaları şey yapmadık. <gülüyor> Takip etmedim. Biz bir Ankara anlaşması biliyoruz. Onu da yeni öğrendik yani. Ne ve verelim parasını? Alalım o zaman ya. Vallahi taksit maksit, kredim red çıkartırsak bence olur gibi geliyor. be oktay ne dersin? Olur. Bakalım abi. Bu yani adalar şey iç mı? Çıplak, çıplak adam mı? Yoksa orada Sıplak, bir halk falan var mı? Halk var mı? Bakayım. Halkıyla beraber satıyorlar. Orada bir tane <gülüyor> adam varmış bakıcı. Ada Adanın sahibi olup yani oraya bir şato koyup ilk önce ben denizciliğe yönelirim. Diğer adaları ele geçirme falan filan oradan yürürüm. Vallahi aslında olmayacak şey de değil ya. 10-15 sene içerisinde bütün adaları alabilirsin Ada devletleri. Şekilde. Bir de orada mesela adı satılınca Evet. Orada mesela şahsa ada parsel no deyince Adano 1. Bir. Adano 1'den işte kaça kadar gidiyorsa. Buraya kadar gidiyorsa o evler falan da satılıyor mu yoksa o evler haricindeki yerler mi efendim Evleri haricinde her şeymiş Yok ya bunda şeyde yok. Bunu şeyden giriyorsun, sıfırdan <gülüyor> adaya giriyorsun. Nasıl sıfırdan adaya giriyorsun? Ya yapım kadar ya şey, yapımı bitmiş. Ada yapımı bitmiş. Geri kalanları sana ait. Nasıl istersen. İstediğin gibi. İster ahşap kapla. ister halı kapla. ister ne beton o, dök. O adada başka sahip bir ev, yok, ev yok. sahibi olan bir takım adamlarla beraber e oluyorsun mu? Sen halkınla değil mi? beraber geleceksin artık. Halkın ya da orada da yani o artık tamamen senin şeyinde İstersen dersin ki ben bir... Tek başıma yaşayacağım manyak gibi Tamam git yaşa İstersen... Büyük meblalarda kafam karışıyor benim Herhalde ondan Çok büyük yani... Neyse, Ucuz ya bak insan adayı hep gözünde büyütüyor da Daha da ucuza adı ben hakikaten Diyorum işte çukuran bardağı iki daire fiyatına Siz adı alırken neye dikkat edersiniz? Bana Konumuna ben konumuna Anakaraya yakın olması mesela sizin için şey midir Yoksa iyice uzak olsun da kafa dinleyelim mi dersin Anakaracı ben de anakaracı değilim ya bu, bu soruyu bir kere daha sormuştun yayınımızda Yayında mı sormuştun, mutfak sohbetlerinde mi sormuştun? Ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Mutfak sohbetlerinde şey. konumuştum. O zaman cevap vereyim ben tekrar. Ben uzak olması tercih ederim. Market falan filan. Marketi ben kendim kuracağım canım. Bir şey git gel kayık tipi bir şey ayarlasın. Çok güzel marketlerle de anlaşacağım. Ben fiyatını çıkartırım zaten onu. Adanın parasını. Bir de çok dondurmacılar çok, falan geçiyoruz zaten. nereden çıkarıyorsun? Orada yer yapacağım. Marketi, Markete şube mi açtırıyorsunuz? Şube açtıracağım. Kira, kiralık güzel bir marketçi bulurum. Bir tane kahveci bulurum. Ben de size bir şey soracağım. Sor canım. Durumunuz olsa bir ada almak istiyor olsanız. Durumumuz var, ee, var şu an. O zaman ya. ben gene soracağım. Paranız olsa Kara Şimşek gibi bir araba mı yaptırırsınız? Sahilde bir kasaba mı yaptırırsınız? Hmm. Ona hemen cevap vermek zorunda değilsin nokta. <gülüyor> ben de. Ben vermek istemiyorum. Cem Adıyaman'ı bir kez daha anıyoruz. <gülüyor> ee, şey mi isterseniz midilli gibi böyle yerleşilmiş bir adamı istersiniz. Büyük Midilli mi Küçük Midilli çünkü Küçük Midilli'de yerleşim yok oktel. Ha öyle mi? Tamam. Hı. Büyük Midilli gibi bir adamı istersiniz. Hı hı. Yoksa hiç yerleşilmemiş üstü böyle keçiler, keçilerin gezdiği ve eşekler eşek eşek adası. Keçi olabilir. Ben tavşan olabilir. adası. Tavşan olabilir. Tavşan, Ondan sonra bu tip bir adamı ben tercih edersiniz. Sıfır, adam. sıfır ada istiyorum. Ama ben... o adada böyle sonra yavaş yavaş gizemli olaylar olsun isterdim. Ama orada da su yok elektrik yok bilmem ne yok hiçbir şey Ama ne olacak hiç. bir jeneratöre bakar Git bir yapı markete al bir tane jeneratör Demek jeneratör ki yapı mu? market olmadan Adalarda yaşam çok zordu <gülüyor> Maalesef <gülüyor> yapı marketler bu kadar şey olunca Gerçekten insan rahat rahat Fahir sen de mi kullanılmamış ada istersin Tabi canım ben orada yerleşilmemiş. Var. Habitatı ben belirleyeceğim Sıkılırsın ondan sonra ya. yaptırır i̇şte Ege denizinin ortasında zürafalar bilmem neler Öyle bir şeyler de olabilir yani ha, Aa, şey, Hayvan getireceksin Hayvan getirmeyeyim mi ya? Hayvan en güzel şey. Bir adayı ada yapan hayvan. Nereden bulacaksın? O yapı markette yok. He? Zürafayı nereden bulacaksın? Pet Shop'tan. Pet Shop'tan alırım. <gülüyor> Yan yana zaten. <gülüyor> Doğru. Hiç onları düşünmüyorsunuz yani. Onu da... Bu abmleri eleştiriyorsunuz ama <gülüyor> bakın bir ada sahibi olduğunuzda tek yerden bütün adanın bütün alışverişini yapıp çıkabiliyorsunuz. Çok rahat, büyük rahatlık hakikaten. O zaman biraz şarkılarla devam edelim de ondan sonra gündeme girelim sevdiğin nicea kaldığımız yerden devam edeceğiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeni şarkılar güzel çıkınca nasıl neşem yerine geliyor anlatamam size keyifli arkadaşlarım. Ay. Hadi gözünü aydın. O zaman keyiflerinizi tavan yaptıracak bir başka fotoğrafla isterseniz devam edelim. Hemen ekrana yansıtalım o zaman ee, dinleyicilerimiz de görsün. E, onlar da dikkatle baksınlar. Nasıl bu Minnoş'u beğendiniz mi? Ay bu tam yemeni. Ay <gülüyor> nereden buldum bu, bu fotoğrafı ya? Kraliyet ailesinin albümünden nereden bulacağım Oktay? Kimmiş Minnoş? Minnoş. İngiltere Prensi William'la eşi sevgili Kate'in 17 aylık melek yavruları Prince George e, Prince George Sevimli Noel pozuyla çok beğenildi Ne e, koyuyorlar? Royal Instagram'a mı? Normal Instagram'a mı? Normal canım Kendi Aşık hesabı var takip Tabii Prince, Prince George diye Little Prince George diye Instagram hesabı var Şey diye hesap var ya Twitter'da da Clarence House Thank you please <gülüyor> Saray... En son fotoları diye vermişler bir dinleyicimiz göndermiş Göndermişti zaten hakikaten Özün o oldu. fotoğraflarda Tam bir boboş, tam bir böyle ee, bir cimcime hani Aslında kız çocuğu olsa cimcime denir de böyle bir şeylik fırlıyor Fırlama o zaman Vallahi sev sevimlilik muskası öylesine bir çocuk e, Sarayın bahçesinde çekilen fotoğrafta e, Küçük prens üzerinde İngiliz askerleri olan bir süveter ve siyah şort giydi şortun altına da çorapları çekmişler dize kadar. Her yerinden royaliye takıyor. Vallahi hakikaten. Fotoğraf şu bak Ege. Maşallah. Sana da bak bak sen de buraya bak buraya. Ekrana bak. bak ekrana Oraya ekrana. bak bak ekrana. Fotoğrafı Oktay'ın baktım benle. Ha yok ana ekrana bak dinleyicilerimizin gördüğü fotoğraf. Maşallah ya maşallah. Aynı babası. Yok baba değil anne. Gözler de anne fahir. Aynı dedesi dedesi. Baba anne Baba. Anne. baba anne. Babaanne esas... dediğin zaman Lady Diana'ya gider. Bak esas nasıl şey yapıyor. Hakikaten. Büyük, hamma hamma. Büyük, değil mi? Senin kastettiğin o. Hamması hamması. Ee, maşallah ya hakikaten çocukları küçük yaştan itibaren sirayet eder mi diyordum bu. Royal... Royalite mi? Royalite. Ne hakikaten. diyecek şey? Bu. Iı, Kraliçe diyecek. Şey. <gülüyor> Prens, Prens George'un şeyi. Neyse? Yani biraz büyüyünce ne diyecek hammasına? Hamma mı diyecek? Kraliçe diyecek ya. Yo majeste diyecek. Yo majeste. İlk laflarından birimiz zaten. Yo majeste. Hayır ya mesela ikisi var odada. İkisi de değil. Büyük yani işte, hanmasıyla şeysi... var. Bir evet. de Prince George var. Evet. Odada başka kimse yok. Aha. Yani öyle bir hani bir üçüncü kişiye böyle bir şey yapması falan yok. Odada bir bardak su istedimiz. Hanmanın İngilizcesini. Bilmiyorum işte ne diyeceğim. Ma büyük anne mi diyecek? Green, your Majesty diyecek abi Allah Allah küçücük yaşta çocuğu zindanlara atmasınlar sonra. Evet ya maskeyi geçirmesinler Sen kafaya. Sen ev gibi düşünüyorsun. Ya baş başayken kraliçenin öyle bir beklentisi olur mu ya o da onun torunu o onun canının bir parçası ya. Tamamdır. Prens Charles bir keresi. size evet. torunum var benim o yüzden biliyorum torun çocuktan tatlıdır ben bunu biliyorum. <Gülüyor> Anne demiş Prince Charles bir gün pardon demiş kim? Pardon diyor Majesty demiş. Elif'an karşılık istemiş daha 15 yaşındayken. Gıyent maday diyor. Gıyent yani, maday. Ben, ben o havalara... Gıyent maday. <gülüyor> Ay <gülüyor> canım benim. Vay Prens George taklidi yaptın ya. <gülüyor> e bu adam da yaptı az <gülüyor> önce. Yo majeste diye. Ben yani, o Prens George o... taklidi yapıyordum ya. Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Kraliyet ailesinin taklidi hiç bu kadar çok yapılmamış. Ben o havalara birileri olduğu zaman girildiğini düşünüyorum ya. Böyle evde baş başa çift derken meyve soyulmuş meyveyi yerken... Onlar birbirlerine yine şey diyorlardır. Sen zannediyor musun bu ki öyle bir Soyluyor. şey diyor veriyor. Orada gene kraliçe soyuyor sonra kılıca takılıyor. Şövalye kılıçla uzatıyor. Evdeki gibi öyle bıçakla Ama uzatılmıyor. Öyle Baş başa ya. kalamıyorlar mı abi bu adamlar? Bu adamlar? Abi muhafız her zaman yanına. Kılıçla mesela işte elma soyuyor. Lak diye kılıca takılıyor veya mızrağı öyle uzatılıyor. Yani mesela... da büyük ya. Kalepeler çok uzak birbirine. Zaten o samimiyeti hiçe kalanamıyor ki. Sen öyle evin gibi düşünüyorsun. Ev gibi düşünüyorsun Oktay. Ev gibi değil. Bir kez daha söyleyeyim. Bizim, bizim salon da büyük canım. Sizin, sizin salon bizim... bayağı büyük şey Oktay. Ne Bizim salon da büyük. Ama yani... sizin salon L. L salon sizinki. <gülüyor> Mesela Feraliyet <gülüyor> Ayrılışı'nda hiç L salon yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oralarda hep salon salon manji. <gülüyor> bak onu ben hiç düşünemedim evet. Ha. Ev gibi düşündüm bir kere daha ortaya çıktı. Peki onlar şeyi nasıl yapıyorlar ya onu merak ediyorum. Mesela... Greg <gülüyor> oturu mu? Yok nasıl ya. Crenci mesela gözlüğünü bir odada unuttu. Sarayın bir odasında unuttu. Şey mi diyor şey. Benim oturma odasında gözlük var onu getirin falan mı diyor. Kime? İşte mızrakçıya. Şövalyeye mi? Şövalyeye. Ya benim tahminim ee, Buckingham Sarayı'nda kraliçenin her odada bir gözlüğü vardır. Ha durumları ya de vardır. yeri bellidir yani. Ya arkasında bunun gözlükçüsü her şeyle tansiyon ilaçları bilmem neleri falan hepsiyle beraber birisi dolaşıyor yani gözlük ha. o odada kaldı diye bir şey yok. Yani o hiç... oda zaten arkasından geliyor gibi. Oturup oğluyla uşağıyla torunuyla kızıyla geliniyle oturup bir şey yapamıyor mu ya? Üç kişi daha saysaydım vallahi ilk 11'i saymış olacaktım Kocasıyla ya. Kocasıyla falan oturup televizyonun kalsını geçip bu tarz benim seyrederken meyve yemiyorlar mı 10 dakika 15 dakikada e, Baş başa. Canım. ama şöval Yiyeyle. Yok bu tarz Baş beni zamanlı yemezler. Ben çünkü geç saatte kraliçe yemez. Çok dikkat eder öyle konulara. Hani en fazla... Ha, Oktay'ın dediği atıyorum yani çay içsin. Ha, mesela benim. canım tabii çay. Onların da çay saati uygun değil. Bu tarz Beş. benim dediğin için ben şey yapıyorum. O saatte yiyebilecekleri bir iki şey var. Patlamış mısır. Mesela kraliçenin canı akşam. Çünkü mideli hey, su suyunu da alır ya o. Keşke bu <gülüyor> program değil de başka bir program söyleseydim. Konut tıkandı <gülüyor> Ya Vallahi tıkandı. Zaten bu tarz benim çıkmıyor galiba orada Niye çıkmıyor canım? Özel şey çekiyorum. bir şey çekiyorum. Bir de öğleden sonra olan da bu tarz benim var, Fire. Ha, Sen akşam dedin ama bu tarz benim hafta iz yani. mesela çarşamba günü utudular izliyorlar yani. Onları hiç bilmiyorum saatlerini. Ben hep akşam diye biliyorum. Yok var, var. Ev gibi düşünüyorum işte. Gündüz tekrarını yalnız Kral tekrar saat için düşünmem bir hata. Tekrar zaten canlı yayın olmayan her şey önceden gidiyor bant olarak. Ha öyle mi? Tabii o biliyor zaten kimin eğlendiğini. Neyse bir daha monarşi konusu açıldığı zaman programı değiştirerek söylersen bu konuda açıklığa kavuşur herhalde. Hollanda'dan bir gelişme var. Hızlıca ona da bakalım. Evet, Alalım ondan sonra yeni saate de başladık. Oktay bir taraftan Ha başladık o mı o zaman var. önümüzdeki saatte bakalım o zaman. Öyle mi yapalım? E, tabii, öyle çünkü... öyle. Tabii. Sevgili dinleyiciler. Hollanda gelişmesini öbür saatte değerlendireceğiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Macera dolu bir modern sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler Öyle böyle bir modern sabahlar ki Bu pazartesi sabahına gelmiş Denk gelmiş 15'ine denk gelmiş Bütün bunlar tesadüf olamaz diye düşünüyoruz bir taraftan Bir taraftan da olabilir diyenler var <gülüyor> ee, Kararsız kaldık Buyursunlar Hollanda'ya götüreyim mi sizi? Götür, Buyurun efendim. İsterseniz ya, bir hafta sonu atlayalım gidelim Hollanda'ya. Abi hakikaten niye gitmiyoruz ya Hollanda'ya? Ben götüreyim oradan da şey geçeriz başka bir yere götürürüz. <gülüyor> Sen bizi götürürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'da zaman zaman değişik evlilik tekliflerini falan konuşuyoruz ya biz evet, yayınımız. Evet. Şimdi... Daha geçen hafta konuştuk ya da ondan önceki hafta. Nasıl ya da konuştuk? ondan önceki hafta. İşte ilginç evlilik teklifi ya da ilginç olmayan evlilik teklifi bir şekilde evlilik tekliflerini konuştuk. İşte Hollanda'da sevgilisine evlenme teklif etmek için bir e, adam, adı açıklanmayan bir aşık bu. Hı hı. Ee, ne yapmış? Evinin yanına gitmiş. Tam böyle üst kızın katta kızın oturuyormuş. Evet. Evini yakmış. Üst katta oturuyormuş kızcağız. Onun tam kıskı açmış böyle ev yanarken. Eee sen benim kalbimi yaktın. Ben de senin evini yaktım. Benimle evlenir misin yeni bir ev gibi? Hoş mu Oktay? Valla <gülüyor> çok gibi, güzel. Yani. Güzel, güzel, güzel. Bugün evlensen böyle bir şey yapacaksın <gülüyor> diye düşünüyorum ben. <gülüyor> ee, yok öyle yapmamış. Ee, gitmiş üst katta oturan ee, sevgilisinin penceresinin önüne şöyle bir plan yapmış penceresinin önüne ben e, bunu gideyim şarkı söyleyeyim seren, serenat. serenat yapayım ama böyle aşağıda yukarıya doğru değil de tam, tam pencere amcamın... seviyesinde hizasında, hizasında. Evet. kaçıncı kat bakayım bu İkinci kat. zaten Güzel. Hollanda'da e, evler 2 veya 3 katı <gülüyor> onun böyle dibinden söyleyeyim e, bakalım ne olacak diye winch kiralamış büyükçeme bir vinç. Vinçin zaten küçüğü olmaz biliyorsunuz. Yani tabii. Ondan sonra vinci Ev götürmüş. gibi düşünüyoruz vinçle. Vinçin şeyindeyken tam vinci yaklaştırırken o vinç sen eee evin çatısının üstüne. Nasıl vinç düşüyor ya? İşte yamulmuş abi. Herhalde aceleye getirdi onun. Normal düşmüş abi. alması gereken şeyler. Piston almadı. düşünce otomatikman vinç düşer. <gülüyor> Çatı çökmüş. Evin çatısı çökmüş. Ondan sonra diğer iki evde oturanlar tahliye edilmiş hemen. Benim dediğime yani, gelmiş gene ya. Can ve can kaybı yok. Yaralanan da yok. Mal kaybı şüphesiz var e, kaybedilmiş. Ama e, adama bir şey olmamış. Evlilik teklifi e, yapmak Siz? isteyen kız e, ne oluyor falan diye en, en değişik evlilik teklifi oldu bana diyerek hemen kabul etmiş. Kendisini mahkemeye veriyorum. Teklifini de kabul ediyorum demiş. Valla evlilik teklifi edilmemiş ama evlenmişler. Evlen ya zaten şey olacak. Ya, Evlenmek. Çünkü eğer onu kabul etmezse bir sonraki evlilik teklifine yol açar. Tabii doğru. Yani onda ne olacak? Kız. Bence gidecek. kız korkudan kesin evlendi. Başka türlü bir açıklaması yok. Genç kızın evet dediğini. Ay bu manyak bizim gene <gülüyor> evi yıktı başımıza. Ve şimdi Paris'te evlilik kararını kutladıklarını yazmış. Ha, balayı Fransa, da değil. Şimdi Fransa düşünsün. <gülüyor> Bakalım ne romantiklik yapacak. Kaçmışlar resmen bence. Ya çünkü bir balayı falan gibi bir şey değil, değil yani bu. Değil, evet, evlilik teklifini. Hollanda onları sınır dışı etmiş zaten. Oradan direkt geçebilecekleri çok yakındaki mesafe Fransa var. Zaten Oo. insan böyle yani bu şey bizden çıksın. Ne derler ona hakikaten Fransa düşünsün bu pislik. E, pislik de demeyeyim adama ne diyeyim. Romantik. Romantik ha. Bu pislik romantik. Bir çıksın bizden de bundan sonrasını Fransa düşünsün hakikaten. Ne yapıyor acaba adam böyle bir büyük bir üzgün... Ne denir onu? Üzüntü değil. içinde böyle... Mahcubiyet var. Paris'te takılıyor mu? Yoksa böyle yine kıs kıs gülüyor mu? Hayatım böyle şey Eiffel'den tam ne güzel, güzel vinç olur, olur Falan filan diye böyle bir tepkimi var kızda. Kız mecbur bir şey yaptı. Onu zaman gösterecek. Adı açıklanmadı ama ben bu haberin takipçisi olacağım merak etmeyin. Tamam, Teşekkür Oktay. ediyoruz Oktay. İçimizde soğukçular sertin. takipçisi merak... olmak istemedim. Sen olursan sevinirim. Ben de senin için bir gün başka bir haberin takipçisi olurum. Sonuçta bu haberin takipçisi olmamı istiyorsunuz değil mi? Tabii tabii. tabii. Ben zorlamış seni... olmayayım yani sizi. Estağfurullah. <gülüyor> ben tam Ege'nin takipçisi olacağı bir haber var. Onu da ben vereyim. Buyur ha. buyur. Ege sen bunu takip et. Bu da sana düştü. Kısmet artık ee, Bolivya'yı biliyorsunuz Bolivye, herkesin ya. de çok özendiği. Bildiğimiz Bolivya. İb İb diye. Bolivya devlet başkanına mı özeniliyordu Uruguay devlet başkanına Uruguay mı? devlet başkanı ama Bolivya devlet başkanına da özenen var falan. Var, vardır şüphesiz ki vardır. Ee, Bolivya devlet başkanı Evo Morales e, geçtiğimiz gün hani böyle şey törenler oluyor ya resmi törenlerde. Tamam. E, resmi törenlerde tabi askerler e, diziliyor geçiyor falan filan. Onların esnasında bir fark etmiş ki bu askerlerin Eva alayı... Morales Kızılderili kökenli biliyorsunuz değil mi? Polivya'nın ee, alayı Kızılderili kökenli. Yok Bolivya'nın ilk Kızılderili kökenli e, başbakanı diyeyim. Yok yani bu. Gerçek, halkının... Benim dedem kısmı... zaten buradaydı. Ulu dedelerim buradaydı diyen adam. Evet yani, evet. E, neyse Evo Morales bir bakmış böyle merhaba asker. Yapsırı, falan diye böyle <gülüyor> sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan falan diye bakmış böyle. Ama bunların hepsi affedersiniz göbekler salınmış böyle. Bu de iyice da şeyler düğmeler çekilmiş aradan göbek delikleri gözüküyor falan bir tiksinmiş adam. Hmm. Hemen. E şey gibi mi bu? Texas Don Meksikalı çiko. askerlerin böyle bir çirkin şeyleri olur. Aa, o şey hem onlar evet ya Zagortenay'daki Chico gibi düşün. Tamam. Hepsi öyle. Ondan sonra bunun üzerine hemen hükümetle konuşmuş ya bir hükümetin yani çağrım falan filan diye hükümette hemen yasa tasarısı hazırladı tasarıya göre askerlerin kilosu bundan sonra kayıt altında tutulacak ve kilo vermeyen terfi edemeyecek buna ne diyoruz Oktay? Kilo vermeyenin terfi edememesinde mi? Hayır böyle hani kilolulara pozitif ayrımcılık değil mi? Ne bu? Negatif ayrımcılık. Negatif ayrımcılık. Tabii canım bu bildiğin ayrımcılık. Ayrımcılık. Negatifi olmaz ayrımcılığın zaten. Ayrımcılık ayrımcılıktır. Ee, ama bir taraftan da askerlik dediğimiz şey <gülüyor> tamamen fiziksel özelliklere dayalı bir şey değil mi ya? Evet mesela askerliğini düşünüyorum <gülüyor> da ben sana... Ben Burlantı tamam... gibiydim ya. Çakır Biz... gibi askerdim mi? Tabii canım sen o Apollo'lara taşırken mikrofonu canım, taşırken falan... falan... <gülüyor> vay vay vay diyorlardı. Ee, Bolivya emniyet teşkilatı da e, yine e, şey diye yasa tasarısı çıkartmıştı emniyet teşkilatı bu sefer zayıflayıncaya kadar kimseye üniforma yok diye daha doğrusu onlara belli bedende üniformalar verildi G giyeceksin bunu hayır. rahat edeceksin bunun için de hayır giyinceye kadar giyebilecek düzeye gelinceye kadar üniformalarını giyemiyorlardı adam böyle kısa kollu gömlek Bolivya'da sıcak iklim biliyorsunuz. Tabii Ondan sonra şortlar, terliklerle falan. Doldu. Allah Allah. Kimse de ciddiye almıyor. <gülüyor> Allah Allah. Sayın Morales yapmazdı böyle şeyler ama. Yaptı vallahi o Demek kadar. ki çok sinirlenmiş. Çok. Çünkü şey, merhaba asker. Yıpıstamaya <gülüyor> <gülüyor> şey olmuş. şey de falan diye böyle tabii. Bir onlar terfi gibi. eder de. Yani bir teşvik olsun diye kilo verenlere de başka Başrol. bir şey yapılır. Haydi Benim ego de morallesi tanıdığım kadarıyla böyle bir şey teklif bu etmiş. Bu rütbede bu kilo varsa demiş yani yarın öbür gün terfi ederse bu 300 kilo daha alacak demiş. E tabii o yani... Alt rütbelerde biraz daha aslında zayıfıttı daha şey hani üst, rütbelere, gel şey var. üst rütbelere geldikçe... bak bende de olur olmaz göz kariyerim bittiyse yani e, insan ister istemez yiyor içiyor bir de metabolizma zayıflıyor egecim bir de onun da şey yavaşlıyor zayıflıyor dediğim o yani bir de işleri konuşarak yapıyorlar o kötü nede bak o bence yaşlanmanın ve kilo almanın göstergesi Böyle oturma kalkma sesli oldu os diye siz öyle yapıyor musunuz? Ben valla bazen yakalıyorum kendimi hemen utanıyorum susmaya çalışıyorum. Kalkarken <gülüyor> diye kalkıyorum. E sen zaten şu anda 70'ini yaşıyorsun. 70'lerime geldim ben hakikaten. Orada, seslere baktığında orada kalkarken otururken o ıslama anlamsız seslerden ziyade daha başka sesler kullanma şeyim var. <gülüyor> falan diye. Daha başka sesler ve kelimeler sarf etme imkanım var biliyorsun. Bilmiyorum, bilmiyor da o yüzden. Ondan boşluklar olabilir. Tabii değil. bu bilse öyle olur. <gülüyor> da boşluklar <gülüyor> kadar. Çünkü İmkan yani sesler. kalkarken öyle bir ihtiyaç duymuyorum bir ses çıkarayım bir şey yapayım da sen bunu söyledin diye diyorum. Eğer öyle bir şey varsa ben sana bir liste oluşturabilirim. Bana bazı kitaplar verebilirsin belki. <gülüyor> Benim bir yere çekmeyeceğiz diyorlar sevgili dinleyiciler. <gülüyor> kitaplar verebilirim veya sohbetlerle çağırtırabilirim seni. <gülüyor> İstiyorsan. Yani Bazen sen de ben şey yapıyorum ya Tamamen küfür, gel yani kimse yoksa etrafta, tamamen küfür ederek böyle soyut sanki cinlere, perilere falan küfür ediyormuş gibi oturuyorum, kalkıyorum. İşte diyorsun. İşte, işte e, boşluğunu yaşıyorsun. Yok, bende hiç olmuyor. Sende oluyor mu Fadir? Yok, biraz oluyor. <gülüyor> o zaman beni bu şu gittiğiniz yerlere çağırın ya. Başka yok, biz gidiyoruz da çağırtırırım ben seni. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bütün yeni şarkılar güzel olacak diye bir şey yok. Buyursunlar efendim. Ege'cim senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor ya. Aman ne güzel ne güzel bütün yeni şarkılar harikaymış diye. Az önce resmen şeydin. Evet kendimle çeliştim ve özür diliyorum. Sizden helallik istiyorum. Sen helallik he helal olsun. Bak ne kadar güzel. Adam adeta Rönesans'ın <gülüyor> <bir> yaşıyor. <gülüyor> Ege tebrik ederim Rönesans'ta yaşıyorsun. Senin Rönesans'ın ayrı. Benim, Benim Rönesans'ım. rönesansım. Hayır. Hayır, herhalde <gülüyor> ikna olmuşsundur. Çok güzel oldu. Keşke davul olmasaydı. <gülüyor> Siz de içinizden geçiyoruz. Keşke evgenin davulu olaydı dediğinizi duyar gibi. Pınar Hanım selam söylemiş bize. Twitter'dan. Şu an burada saat 15.07. İyi. Ve ders çıkışıma denk geliyorsunuz. Çok ödevime, iyi. Ödevime eşlik ediyorsunuz. Çince ödevime. Dolayısıyla keyifliyim demiş. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Galiba Çin'de değil mi? Çin'e Çin selam olsun. Nihao diyoruz burada. E tabi burada. Daha, erke, daha ileri olduğuna göre saat. Nihao. Çince ödevi ve saat şeylerinden Çinlikler, düşünerek. ben burada Çince söylüyorum. Nihao diyorum. Aman Fahir. Aman ne yaptın? Anlamayan mi? dinleyicilerimiz olabilir. Ben de Mikyama Oktay diyorum. <gülüyor> Bak adam ismini söyledi fark etti bilmiyorum. Çince'de benim adım Ege demek. <gülüyor> Ee, bir mutlu anda böyle bir şey yapalım. Türkiye'de ilk kez e, İstanbul'da görülerek kayda alındı. Kuzey Ufo Martısı mu? mı? Ufo mu? Ufo mu yani... Biraz gündemi takip eden arkadaşını takip eder misin? Kutup Martısı. Helal olsun Ege'ciğim. Vay be. İlk kez 1874 yılında e, kuş gözlemcileri e, fotoğraflamak için peşine düşmüş. 1874'te ne kadar bir fotoğraf o hadisesi vardı da kuş gözlemcisi fotoğrafçısı... Ancak ölü kuşları çekebiliyorlar diyeceğim O zaman bir, bir buçuk saat sürmüyor muydu fotoğraf çekmek? Ya Hayır bir buçuk saat de fotoğraf makinesi yeni çıkmış. Dur ben bunları kuşları çekeyim de. Nasıl bir şeyse, nasıl bir sevgiyse, kuş sevgisi ise, gözlemi ise. E, Kutup Martısı 140 yıl aradan sonra Rize sahilinde görüldü. E, geç hafta sonu. Türkiye'de fotoğra fotoğraflanan 475. kuş türü olarak da kayda geçen kutup martısı'nı fotoğraflamak için akın akın akın akın. akın, akın kutup martısı. Bir de ben fotoğrafını da gördüm. Baya asil bir hayvan. Siz normal martıları gördünüz mü hiç şeyde? Asil bir hayvan değil bildiğim boboş gibi duruyor ya. Ama ayaklarında falan bak abi güzel gene. Bir şey Normal mantın bu... mantı diyorum ya martının ayakları o kadar büyük ki. Çıkma çıkma çıkma Sudan çıkma diyorsun. Böyle bir leş bir hayvan. O kadar zannediyorsun asildir falan romantik. Yalnız kuş gözlemcileri şimdi sana tam şey olacaklar. Ayar olacaklar. Aynısı kuğu için de söylüyorum ben. Bütün kuş gözlemcileriyle de bu konuyu tartışmaya hazır. Bir şey, suyun şey. içinde asil bir çıktığı zaman leş. Taraklı A ayak martı senin. Mı? Ee, yok. İşte... Kuu. Kuu, martı mı? Yok. Kuğu. Kuğu martı. Arkadaşlar. Dön yine. suya gir havuzuna lap lap lap diye yürüyor. Böyle iğrenç bir hayvan. Tabii ki karada. Çünkü Ege'nin en çok dikkat ettiği şeyler. Hayağa bakıyorum hayvan. Hayvanda da ayak. <Gülüyor> Mesela katır tırnağı derler çok sever Ege. Ne kadar güzel bak atların oynakta hayvanların ne, keçinin ayakları falan ne kadar güzel. En ayaklar. sevdiği şey keçi ayağı. Ama atların... Bir de sen öt seviyordun değil mi öt Ege? Öt seviyorum öt bağları. <gülüyor> <gülüyor> atların şeyi var ya. Atların ne? Ayakkabı sayılmaz mı nal? Nal? Ayakkabı sayılmaz canım. Şey gibi düşün onu. Mes gibi düşün. O imkan niye başka hayvanlara verilmiyor? Nal mı? Hı. Nal imkanı Bilmiyorsun verir. ki hayvanın üstüne başka hayvan üstüne. Yok canım istesen binersin. Deveye yapılıyor mesela? Deveye biniliyor ona niye nal yapılmıyor? Bence deveyi nallıyorlardır yapılıyor. Deveye. Develere nallama yok ya. Yapılmıyor mu? Ya deveye niye diyorsun ya? İşte acımasın diye. <gülüyor> Ney? Aya acımaz ama Gerçi galiba. Ben orada. de deve nallanması konusunda emin değilim de nallardım diye düşünüyorum. Deve de yapılmıyor anladığım kadarıyla şeydendir yani bunlar kumda yürüyor sonuçta işte sıcak oradan metalde sıcağı çabuk iletir biliyorsun sen metal mühendisi olarak <gülüyor> bu konulara hakim bir insansın. <gülüyor> Doğru bunu benim bilmem lazım. Başka bir malzeme kullanılırsa belki olabilir. Aslında silikon çok güzel olur hayvanlar. Yani Hem ses çıkarmaz tak tak tak. Silikon olabilir, poli bir şeyler silikon olabilir. Silikon ama içe doğru veya dışa doğru basmaya göre şey yapar abi. Hmm. Yamşır. Bel verir. Bu arada deve konusu açıldığında telefonlar yağmaya başladı radyomuza. Bir şey diyeceğim bu Kuzey Martısı. Evet. Ee, Pengueni e benziyor mu tip olarak Fahir? Ben şimdi tipini bilmiyorum. Da Arca, o kadar güzel tipini. bir kuş ki. <gülüyor> <gülüyor> yani, Bunun tipini, tipini. Bunu biraz tipini tarif eder misiniz? Bunun tipi biraz bunu şey yaparsan. Küçücük, hap kadar küçük Çünkü kutuptaki bütün hayvanlar bence penguenine benziyor. Ya penguen ya kutup ayısı. Yani ama ikisinden ki... birine benzemek zorunda. Bu martı olduğuna göre bu pengueni seçiştir. Biraz kasarsan şık bir şeyle ne derler ona? Dokunuşla. Ee, şık bir dokunuşla birazcık böyle buna ne derler kostüm ayarlanırsa çok da güzel bir şeye dönebilir. Bir de bu göç ediyor mu bu martılar? Bakayım göç ediyor musunuz? Gerçi... Etmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kuzey kutbu mu artısı mı? Güney kutbu artısı mı bunlar? Kutuplarda değil mi bunlar? Kutup kuzey ya. daha yakındır ya. Evet, olunca ya da gelmeli gitmeli mi acaba? Gelmedi Kuzeyden güneye, mi? güneyden kuzeye mi gidiyor geliyor? Oo. Bana bunlar mantıklı geliyor, bilmiyorum Faiz, sen söylemedin ama mantığım bana bunu söylüyor yani. Bence kutup hep kuzey kutbu geliyor ya, yani sanki güney kutbu öyle bir şey. Hadi kuzeyde var güneyde de olsun madem sizin de kalbiniz kırılmasın diye yapılmış diye zannediyorum düşünme. ama kuzey kutbu diye benim için kutup kuzeydedir. Yani 9 ay kuzey kutbunda 3 ay Rize'de, 1 ay yolculuk 2 ay Rize. güney kutbu. Yok güney kutbu değil Rize'de de baya takılıyorlar işte takılmış adam adam dediğim martı. Valla Rize'ler bir güzel baksınlar da güzel bir kuşumuz olsun ya. Diğer martılara da lap lap ayaklı martılara da biraz, biraz öyle olsun biraz asil lazım. olalım. Çünkü. Yalnız kuzey kutbu martısı bunlar simit falan seviyorlar ya simit falan yemiyordur değil mi Kuzey Kutbu martısı yani normalde Donat bunlar göç etergen böyle atsan simit bu ne lan falan derler herhalde yani o biraz bence İstanbul martılarının özelliği martı en akıllıca o... tarafı başka yani kuşlarda var mı simit yiyen martı olsan İstanbul'da mı takılmak istersin İzmir'de mi Ankara'da mı ben olsam Ankara'da ben çünkü, çünkü Ankara'da Boyoz simidi güzeldir arkadaşlar. Ya ama yani simit diyeceksen Ankara'da takıl ya. Sen İstanbul'daki martıları birbirleriyle ilişkilerini gözlemleme şansın oldu mu Fahir? Tabii birbirleri ilişkilerini <gülüyor> 4 yılımı verdim ben buna. <gülüyor> Kuş gözlem demiyorum bak dikkat et. Vapurun arkasında simidini yerken orada orada bir hiyerarşi var İstanbul hmm. martılarında. Yani mesela ya, senin, var. bir bir grup senin elindeki simidi sen kafanı çevirdiğin zaman alacak şekilde yaşayan Galiba martıları var. o bozdu ya. ne? Simit. Yani ekmek kafa oldular. Tabii dolu ya valla Fıt fıt fıt oradan balık Bir de cürmine, geridirken... yani sen şöyle lap diye koca şey atıyorsun kapıyor gidiyor. Yani normalde benim bir oturuşta 10 simit yemem gibi bir şey yiyor hayvan. E, nereye kadar yani? Kaba kaba. Martılar kaba hayvanlar. Kaba. Elimdeki simidi göz diken bir hayvana ben şey yapamam yani. E, maymun o, da kaba o zaman. Bana göz dikmesiyle aynı şey yani. Neyine? Martılar <gülüyor> köpeğe saldırıyor <gülüyor> Et, etime. Hokta ya. Hokta çok kişisel <gülüyor> aldın ya. <gülüyor> ...bana göz koymuşlar... <gülüyor> ...Allah'tan ...babam bırak <gülüyor> Ay. Ay ...deve konusunu bağlayamadık... Değil mi? ...deve konusunu üzerimize... evet ya... Bir ...sen bir Twitter'dan sorsan ...develer nallanır mı diye... ...develer de nallanır mı... ...nal da acaba şey midir ya... ...takım Şimdi, mıdır... Dört Develer, tane mi... ...bak deve... nal nal dediniz... ...nal kopon diyesim geliyor yani... ...lütfen ya... ...al önüne kuponu... ...sen yapsaydın daha doğru olacaktı... ...ben niye... Sen çok ilgi ya, çok hevesli de haber, haberimiz yokmuş maalesef. Devler tek Sersan. toynaklı mıydı? Devler, devler. <gülüyor> tek toynaklı mı? Çift toynaklı mı? Yaz. Yes. Tek toynaklı. Ama deve şey olmuyor mu? Ne olmuyor mu? At mi? tek toynaklı mı? Tek toynak. Toynak dediğimiz. O zaman deve yendiğine göre? Ha doğru deve ayak. O zaman ya. çift toynaklı. O zaman nal olmaz canım. Nal olmaz. Nasıl? At da yeniyor. Her toynak. Yani yiyen var en azından. Gerçi bizde her şeyi yiyen o var ya. Konuyu 5 yani. dakika sonra konuşalım mı fayda? İsterseniz faalde. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Reklamı tam zamanı galiba yani. Modernden sabahlar. Modernden sabahlar. Modernden sabahlar. Radyo Türkiye Modern sabahlarının son dakikaları sevgili <gülüyor> sana severler espriler şakalar bugün pek fazla olmadı gibi geliyor bana ne dersiniz? Valla evet biraz az yorgunluktan kaldı. yorgunluktan mıdır? Artık böyle biliyorsunuz e, hafta haftasonu da bayağı yoğundu. Mesaimiz kahvaltıya başladığımızdan beri onun etkisi midir ne Ayın 15'i ya. Ayın 15'i onun yorgunluğu var ege. Yok cumartesi pazar da eşek gibi erken kalkmaktan oldu. <gülüyor> Bence 15-16 işte falan hiç şey yapmayalım aslında. Onu kapatalım dersiniz. diye söylüyorum ben onu da. Ee, Çağrı Bey demiş ki develer nallanmaz. Nallanmaz <gülüyor> ya. Kesin bilgi yayalım demiş. Ve de bağırarak yani büyük harflerle nallanacağını hemen ikna olduk ve olmadık ki bulamadık. Buna da inanmadım ki şimdi kesin bildi nallanır deseydi de inanacaktık yani böyle bir deve konusunda o kadar şey. Etki. Sütü, derisi ve gerisi ve eti ve tabii ki taşımacılık olarak e, bunu düzgün bir cürameye getirir misiniz Beturizm. Beturizm. Beturizm. Beturizm. günaydın efendim günaydın o doktor Tahir hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Sizi yayınımızda ne zamandır görmüyorduk. E, Vallahi... Alınıyorduk. Başka o... radyolara mı çıkıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Onur'a olduk. Evet. Mutlu olduk. Hoş geldiniz. O, o onur bana ait hiçbir başka radyoda herhangi bir görev üstlenmedim. <gülüyor> Ayrıca da e, sizleri de çok özlemiş durumdaydım. İyi oldu. E, e, devinin nalı konusuna girince dayanamadım. Aa, yok ee, Devinin nalı hep... bir laf var. Doğru. Hava <gülüyor> konusu konuşuluyordu. E, Aa, bir de fotoğraf tarzan. konusu vardı. Ee, o fotoğraf konusunda da e, haddim olmayarak bir iki küçük bilgi sunmak istedim. Buyurun. Ay, fotoğraf konusunu buyur. bir hatırlayamadık kendisi. fotoğraf? Kuşların fotoğraflangası. Kuşların ee. artısı. Evet, evet. Buyurun. Mart Anladığım kadarıyla Taceddin Bey bizi sinir içinde dinliyor. Gene saçma kum. Dur gelin. Gene... <gülüyor> dur, dur, dur biraz biriktireyim de öyle arayayım falan diyerek. Buyurun efendim. Buyurun. Koymak çok zevkli oluyor ama biriktiriyorum. Şimdi efendim. Fotoğrafla ilgili ilk çalışma 1827'de Nicky Fornit'e tarafından yapılmış. Bunda evinin penceresinden 8 saat bir kapalı bir kutuda açık bırakmış üzeri karsan kaplı bir tunç levhayı. Sonra onu gitmiş lavanta lavantaya falan gibi abuk sabuk şeylerle yıkamış bir görüntü çıkmış ortaya. Allah kabul etsin ilk fotoğrafın ilk fotoğraf. Alo? Dinliyor, Dinliyor, diyor, dinliyoruz diyoruz biz. Ağzımız not, açık dinliyoruz. <gülüyor> not aldığımız için <gülüyor> Alo. bir yandan dinliyoruz evet. bir yandan not alıyoruz o yüzden şey yapamıyoruz. <gülüyor> hayır hayır. Ya, <gülüyor> e buyurun. Heyecan yaptım şimdi bir şey yapayım diye. Sonra 1837'de bir e, lens mens uğraşan bir adam var yine arkadaşı bunun. Hı hı. Diye, ben bunun daha iyisini yaptırırım sana deyip e, ilk e, kalıcı fotoğrafı çekmişler beraber bir lens uydurup bu kameraya. Hı hı. Daha sonra e, 1870'lerde falan jelatin levha üzerinde daha doğrusu e, rulo haline getirebilir esnek bir nesne üzerine kimyasalları uygulayarak gümüş bromür falan gibi hı hı. Ee, ilk rulo filmi yapmış George Eastman. Hani Eastman Kodak şirketi var ya. Evet, o, o Ondan sonra aldı ondan başını, sonra başını yürüdü, yürüdü, yürüdü. yürüdü. Vallahi güzel yeri. Sonra evet. tiyatroyu i̇lk yaptırdı zaten. zaten Baya para kazandı. Evet. <gülüyor> evet. O Eastman ondan sonra e, boş durmamışlar Eşi geliştirmişler. Makineye filmi takıp öyle satıyorlarmış. Çantasını falan da, yapmıştır. Evet. Makine çantası. <gülüyor> o her yer tripod falan filan derken kendi yürüyor akulum demiş tabi durumlar. Sonra demişler ki biz bunun renklisini de yapalım 1910'da sanırım Akfa yapmış. Herkesin bildiği aksine ilk hmm. renkli filmi yapan Akfa. Hmm. 1914'de RGB 3 temel renkten oluşan e, renkli filmi de George Huston yine yapmış. Üç temel o... renki alabilir miyiz? Mavi, sarı, yeşil mi? Ne? Yok. Kırız. Red, green, Red blue. green, blue. Red, green, blue. RGB. Nasıl diyorsunuz? kırmızı ee, yeşil mavi. Evet kızı kırmızı yeşil mavi tamam. Biraz şimdi. kızıl biraz, biraz mavi, mavi diye çıkmış ilk önce. Araya sonra yeşil <gülüyor> eklemişler. <gülüyor> eklemişler. 1980'li yıllara kadar bu böyle gitmiş. Fotoğraf filmaları baya kazanmışlar. Ondan sonra bu hassas levhayı yeniden kullanılabilir hale getirmek vantajlısı elektronik e, makineleri çıkarmış. Onlar da iki tip zaten. Seramik, metaloksit oksij kondaktır ve charge couple device. CCD ve CMOS makinalar Tekrar tekrar görüntü alıp bunları dijital olarak depolayabilme yeteneğine sahipler. Avantajları, dezavantajları ayrı ayrı tartışılır. Ama sonuçta artık fotoğraf filmi müzeye kaldırılmış. Ee, ve bunlarla ilgili de şöyle söyleyeyim. İlk fotoğraf için 8 saat objektif açık kalmak durumundaymış. Şimdi makineler saniyenin binde birinde fotoğraf çekebiliyorlar. Nerede, nerede? Nereye? E böylece Çok teşekkür ederiz. Doğal. İnternet kedi fotoğraflarıyla dolabildi. Dolabildi. Yoksa e, 8 saat, 8 saat hangi kediyi oturtacaksın yani, yani? Nerede? Tabii. Çok haklısınız. Evet. De deve konusuna da bir netlik getirirseniz e, Tacit'in mi? Memnuniyetle efendim. Şimdi e, aslında e, nal antikyasi e, hayvanlara arzuları dışında yük taşıtmak zorunluluğu yükleyen insan olduğu tarafından icat edilmiş bir şey. Evet. E, nalları Kırılmakta olan tırnakları yük karşısında hasar gören tırnaklarını korumak bir de sert taş zeminlerde kaymalara birazcık ee, çözüm getirebilmek uh -huh. için yapmışlar. Hayvanın tırnağının ömrü uzasın da e, hizmetteki süresi şey olsun diye hmm. daha fazla olsun diye nal icat edilmiş. Deve için böyle bir şey söz konusu değil tabanı çok keletinize ama ayağa raket gibi genişliği yok. Hmm. Hmm. Alo? Alo? Raket gibi dediği hedik gibi aslında. <gülüyor> Anladım hedik gibi. Alo! O yüzden ha. yok devenin nalı deyimi. Yani olmayacak şeyler için kullanılıyor. Ha, yok devenin deyimi. nalı. Devenin nalı evet. var mı? Yok devenin nalı. Ha, o siz... Yok atlar, katırlar, eşekler mi nallanıyor? Hatta 300'lere bile nal e, çakıldığı e, tarihte var. Bu hani özellikle mandalar un kapanında 500 manda hani a, topçuların falan topları çektirdikleri Osmanlı ordusunda hatırlarsanız. Hı hı. Hatırlamazdık Ben hı. o dönem yaptım askerliği zaten. Ha tamam. Yani siz Ma manda başıydım. <gülüyor> Herkes manga başıydı. Ben manda başıydım. <gülüyor> bir şey soracağım. Yok Tacettin Bey, e Doktor Tacettin size sorum. Yok yok devenin nalını bir diyalog içinde kullanabilir misiniz? Yanlış mı biliyoruz yani, acaba diye. E ben aslında bugün koşarak ee, ...üç buçuk metre yükseğe sıçradım. Yok devenin nalı diyorsunuz. Dünya rekoru e, iki... ...hani e, yirmi bir falan olunca... Tamam. E, ...yok devenin nalı diyebilirsiniz arkadaşa. Yani devenin nalı yok da... ...konumuzla ne alakası ne var geliyor. Yani. eğer e sizin tamam anlattığınız yani, gibi. Yok artık devenin de nalı var. Abarttın gibi. Ee, tamam. Abarttın. Deveye de nal çakmak abartının en üst seviyesi. Orada da... Hitabet buyurdunuz efendim. Yok ben... Ben bu konuyu bugün kendi içinde uzun uzun tartışacağım. Peki devre cümleler kur. Bir oturuşta 150 litre su içtiği doğru, doğru mu? Hazır Şimdi konuşma. hayvan hani yani devamlı su bilsa daha fazla içecek de e, yani kapasitesi, mide kapasiteleri oldukça geniş. Bir de hani hani sırtında, hörgücünde su var, sırtında yağ var hayvanın. Ama evet. yağ çok güzel bir izolatör aslında. Ha. Yağ da sıvıyı çekerek tutuyor ama temel... Hörgücün yapısı yağ, su değil. Ha. Yani bir hafta falan hayvanlar mecburiyetten kendilerini adapte etmişler. Bir hafta 10 gün su içmeden yaşayabiliyorlar ama bir içtiklerinde de bulunca tabii depolamak için fazla. Fi, Aslında Hörgüc dediğimiz şey yağ bezesi. Yağmıştı. Yağ o, bezesi. Yağ. O, İri bir <gülüyor> yağ bezesi. <gülüyor> o zaman Siz gerçek mesleğinize dönerseniz Doktor Tercüttin Bey mesela bir deve gelse liposakşınla evet. alsanız onu. Evet. Yağını. Ne, tığ ya. gibi bir hayvan mı olur? Sözünü düz hale getirsek. Getirebilir ee... misiniz? E, tabii yani o yalnızca yağ dokusunun öyle büyük bir çıkıntısı değil o. İçerisinde e, tabii omurgası da var. Omurga da öyle. Onu belli bir miktar küsürtürüz ama e, o miktara yakın yağ aldığımız arkadaşlarımız da olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi çok teşekkür ederiz. Valla teşekkür ederim. Sesinizi Hakkı. duymak çok güzeldi. Esnafullah biz sizin sesinizi duyduk daha bir mutlu olduk bir keyiflendik yani. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Program bir bitti. Programımıza da gelin uzun uzun konuşalım Allah. İnşallah. Kolular açılır. Çok sağ olun efendim. Görüşmek sağ üzere. olun efendim. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Hoşça evet deve derken fotograf derken Abi, bir programın daha sonuna geldi. Ben bu yok devenin nalına çok kafamda Takı, oturtamadım. Orada daha güzel bir ifade. Devenin nalı yok ki ya falan denmesi daha Güzel değil mi? Ben bugün üç buçuk metresiz, üç üç buçuk <gülüyor> metre sıçradım diyen adamı. Bence deve çok güzel hayvan ya. Bence de. Şimdi zaten bir fotoğrafını ben tweetledim. Oradan deve herkes bakar. Deve Deve fotoğrafı. <gülüyor> Devenin böyle alttan çenesini altından çekilmiş bir profil fotoğrafı. Ay çok harika. Çok hoş bir harika fotoğraf Ayfer. Gerçekten ee, girip bak bakarsın. Günde 3 sefer bakarsın. <gülüyor> pek çok kez devre fotoğraflarına bakmak istedik ee, sevgili dinleyiciler yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyeceğiz modern sabahlarda mükemmel bir gün olacak her. pasta mozzarella salsa e pasione alora pepper jam gerçek İtalyan pizzası pepper jam gurme pizza da yenir. pepper jam gurme pizza Tavros alışveriş merkezinde buon appetito a tutti Mua.